Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenli Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese günaydın. Merhaba Ali Bey. Evet. Merhabalar. Bu sefer açık gazte yapmıyoruz. Onun yerine evet. dinleyici destek projesinde sizi ağırla, ağırlıyoruz telefonla. Ee, Teşekkür ederim. Biraz önce de e, kulaklarınızı azıcık çınlattık zaten. Dünya Sosyal Forumu'yla ilgili İmmanuel İman Ollerstein'in taze bir yazısı çıktı. 1 Nisan tarihli onun ...her ayın birinde ve... ...15'inde çıkan yorumlarından biri... ...Bu Dünya Sosyal Forumu... ...üzerineydi ve... ...hemen sabah ...erken saatlerinde... ...büyük bir merakla baktım ve... şey de gördük yani... ...yıllarca tartışmalar olmasına rağmen... ...niteliği konusunda... ...ve... ...doğru politik strateji... ...hangisidir, dünya solu... ...ne yapmalıdır konusunda... ...dehşet verici... ...yoğunlukta tartışmalar... ...oluyor ama bütün bunlara rağmen... ...muazzam bir başarı diyor. Ee, evet. e, yani amaçlarına... E, ...meydan okumalarına... ...doğrudan doğruya cevap verebilir... ...bir nitelikte... ...bir rezistans, bir direniş... E, ...alanı olarak kuruluyor... ...ve 12 yıl sonra... Hala bütün tarafların gelip bir araya gelip bu meseleleri, dünya meselelerini, dünya nereye gidiyor, gidişat meselelerini tartışacakları bir alan olmaya devam ediyor. Ve işte bu tart, aynı tartışmaların devam etmesinden yorulan insanlar ol, ol, oluyor mu? Elbette oluyor ama her zaman yeni kişiler, gruplar geliyor, katılıyorlar ve daha etkili bir dünyanın... Daha adaletçi, hakkaniyetli ve eşitlikçi bir dünyanın kurulması için de katkıda bulunmaya devam ediyorlar. Yani Dünya Sosyal Forumu yaşıyor ve gayet sağlıklı bir durumda diye bitirmiş. Ve şunu da sizi de anmamızın sebeplerinden biri. ilk Porto Alegre'de doğrudan doğruya muhabirlik ederek bize oradan bahseden, yani bütün yani Türkiye dedi insanlara aktarmamıza yol açan ilk sizin şeyinizdi. Bir de hoş bir şeyden bahsediyorlar. Sloganı da Tünlüslularda e, Tunus'ta yapılması da zaten başlı başına çok önemli e, ilk Arap Baharı'nın başlangıç başladığı noktada ve e, herkesin e, yedi dilde de bakıyorum ben şimdi internet sitesinde dünya sosyal forumunun yedi dilde slogan haysiyet kelimesi. <gülüyor> haysiyet kelimesi de tabii bizim de açık radyonun 18 yıl önceki manifestosunda yer alan önemli bir kelime olarak, kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yani durumdan kendimize de biraz vazife çıkardık. <gülüyor> Elbette. Ya ben de şeye gittim tabii o 2003 yılının portalde ee, daha bizim programlar başlamamıştı. Ben gideceğimi söylediğimde size evet. e, yayın yaptık ve biz canlı yayın yaptık. Oradan tek Türkiye'ye canlı yayını biz yaptık yani. Evet. Yani e, hatta böyle e, hatırlıyorum bu da 5-6 gün falan sürdü e, yayınlarımız. E, bir seferinde de ben cumartesi olduğunu fark etmiştim sizin arabanızı bekliyordum. <gülüyor> Ondan sonra bir de böyle mesela öyle bir saat aralığı oluyordu ki yani uykuya daldıktan iki saat sonra kalkmak. Evet seni kaldırıyorduk. Bir. Evet yani bir de telefon da çok şeydi yani e, e, kordonu çok dardı böyle elli santimlik bir şey. Ben ayakta yapıyordum yayını ondan sonra. E, sabahın tabii, köründe yani. Sabahın körü ondan sonra ama o cumartesi miydi neydi, onu unutamam. Bekliyorum ben aramıyorlar diye. Bir de oradan aranmıyor. Çok zor bir takım evet. şeyler. Aşağı iniyorsunuz yani odadan aranmıyordu. Ankesörlü şeyler arıyorduk aşağıda bir yerden. Zaten etrafa çıkmak da güvenlik açısından özellikle gece ve şeyde çok zordu plan. Ama biz oradan canlı yayın gerçekleştirdik. Yani Ve Türkiye'de tek yayını biz yapmıştık. Hatta ben hatırlıyorum. E, haber kanallarında da teklif ettim ya bağlanın bak onlar farkında bile değillerdi dünya sosyal forumunun olduğunu ondan sonra e, o yüzden bizim o yayınlarımız önemli e, gerçekten benim de aslında e, konuk olarak ya da e, yani bu açık gazete programına konuk olarak kaç kez e, gelmiştim bir de bu fortaire yaptık 2003'ün 2003 Ocak beş, e, ocağın sonuydu Şubatın başı biz Türkiye'den 7-8 kişi gittik ama tek gazeteci bendim yani orada. Evet ama ee, biz hiçbir fırsatı kaçırmayarak tabii orada ya ben zaten dünyanın her tarafında gönderdiniz beni yani. Evet. <gülüyor> <İşte> 16'dan. <gülüyor> o, o Washington'daki aktivizmi de evet onları da konuşabiliriz ama bu Dünya Sosyal Forumu hakikaten çok ekskluzifti. Özel haberdi yani evet. herhangi bir ana akım şöyle dursun herhangi bir gazetede, herhangi bir radyoda, evet. herhangi bir televizyonda Port Alegre'nin P'si bile konuşulmazken biz cehir cehir evet. canlı yayın yapıyorduk. Ya bir hafta canlı yayın yaptık. Bir yani. hafta canlı yayın yaptık. Evet, Olacak gerçekten. istildi yani. <gülüyor> ya ben e, geceleri mesela çok şey hatırlıyorum dedi. E, Kortej'de Yunan komünistleriyle karşılaştık. Babalar böyle e, bayağı yaşlılar <gülüyor> iç savaştan kalma o, onlarla bir gece geçiriyoruz çok da keyifli. inan e, sosyalistleri komistleri bu şeyde tanışıyorsunuz her dünya memnuniyeti e, ifade eden herkes vardı yani e, papazlar rahipler e, rahibeler aslında, rahibeler anlatmıştınız onlarla. evet <gülüyor> <gülüyor> yani, doğrusu, ilişkide, öyle. akşamları da bunlarla yemeğe filan çıkıyoruz ama benim yayın var. Ben hep kesiyordum. ya Ben gideyim çok uzun, uyuyacağım yani. Ondan sonra e, o yani ciddi bir yayın e, şeyimiz olmuştu. Ve Türkiye'ye Dünya Sosyal Forumu'nu e, Açık Radyo kanalıyla geniş bir kitle öğrendi. Ve ondan sonra hatırlıyorum. Yıllarca bana <gülüyor> bu Dünya Sosyal Forumu'nu bir anlatır mısınız diye e, televizyonlardan, gazetelerden dönüşler olmuştu. Bizde böyle 7-8 kişi ama tek gazeteci bendim. Akademisyenler çoğunluğu ve ee, de uzunca yıllardan sonra e, böyle 150-200 bin kişilik bir e, toplulukla karşı karşıya kalmıştık ben de buradan giderken ekibe tişörtler yapmıştım bir de sizden açık radyo tişörtleri almıştık biz onları dönüşümlü değildik yani başka bir dünya mümkün ve, ve savaşa hayır e, tişörtleri yaptırmıştık arkadaşlara bir de açık radyo tişörtlerimiz vardı onları mümkün e, dönüşümün olarak giyiyorduk yani çocuklar orada e, hatta orijinal CNN'de e, görüldüğümüze dair yani biz en küçük portekizlerden biriydi sekiz <gülüyor> kişi falan CNN International'da ee, yani evet orada denk gelmişiz e, şey ama bizim e, ekip dar e, kısa e, yani çok uzun bir şeyimiz yoktu. Hatta e, o mitingin ortasında tam Morgülle karşılaştım ben. Yani İstanbul'da buluşamadık ama o da ilginç bir şeydir. O da açık e, radyo tam... programcısı olarak takip ediyordu. İşte yani, biz asobisim üstüne çıktı biraz. Yani o da çok iyi atılar ve kimsin inanılmaz bir şeydi e, manzaraydı. E, karşılaşmamız zaten çok da sahipiydi. Üstümüzdeki tişörtten o e, o karadiliğin içinde. Yani ben dedim ki artık bizim arkadaşları ben grafistik yapacağım ben şu otobüse çıkacağım arkadaşlar hadi de iyi gidişler e, otobüse <gülüyor> çıkmayı denersen tamla karşılaştık o bana sordu Ali Bilge mi dedi a, a ben bak yani hadi siz tanışmıyorsunuz evet, ben ta tanışma, hatta İstanbul'da buluşalım dedik gitmeden önce o kendi inisiyatifiyle gidiyordu gitmeden evet. önce gitti galiba o. Onların yüz binlerce kişinin ortasında karşılaştığımız çok ilginçti gerçekten. Evet. Ondan sonra birlikte otobüse çıktık Ondan sonra. Ee, ve oradan e, görüntüler, e, sesler hatta sesleri falan da kullandık sonra hala küçük kafestere kaydedmiştik. Ee, evet, bir kısmını hiçbir, hala, şeydi. bir kısmını hala şeyde bile e, Açık Radyo'nun... E, içinde de döndürdüğümüz sanıyorum bir iki tane seste olacak o dönemden. Yani aslında olağanüstü bir macera gerçekten yani açık radyo dinleyici destek projesi özel yayını 10 yılı 10. yılında bu sene. Fakat Evet o yıl başladı. bu Dünya Sosyal Forumu ondan da önce, değil mi? Yani 2003'ün şeyinde siz e, bu deste 2004'te, 2004'te mi başladık? 2004'te başladık evet. Yani İ bir sene önce. Evet. Bir sene öncesi evet. evet. Ee, yani e, orada mesela çok ilginçti. Lula yeni idare gelmişti. Ee, Dünya sosyal forumunda siyasetçiler siyasi kimlikleri ümanlarıyla katılmıyorlar, davet edilmiyorlardı. Ee, Chavez de Lula da geldi ama yani Chavez olarak geldi, Lula olarak geldi. Ee, ve orada onların e, konuşmalarını hatırlıyorum. Bir de Wallenstein deyince e, açık radyoda koyduk. Onu ben Samir Amin'le bir röportaj yapmıştım. Evet, hatta. evet. Samir Ondan sonra yani onlar da malum dörtlü e, bağımlılık kuramının e, önemli unsurlarından aniden Günder Frank e, e, Samir Amin, Wallenstein e, bir de e, şey, adını söyleyeyim postmodern bir e, hareketin kurucusu Bak, bilime, bilime şey oldu. Neyse yani da böyle e, Ayşen deyince ben Samira'm ile yaptığımız röportajı e, hatırlıyorum. E, bunların hepsini e, büyük bir şeyle e, yansıtmıştık herhalde şeyde vardır değil mi? Valla e, De, onu bilmiyorum. David Harvey değil değil mi sözünü ettiğiniz? E, Yok yokti. Evet. Ama mesela şeyleri hatırlıyorum. Yani paneller filan sardun doluyordu bir böyle yani. Evet, ee, Noam, çok, evet e, Noam Chomsky de orada çok Büyük vardı. bir stadyumda büyük bir kalabalığa hitap etti. Baudrillard, yani... Baudrillard, Baudrillard. Ha Baudrillard, Baudrillard. Evet, evet. Pardon ya. Eee, evet. çok e, esaslı bir yayındı. Ben kendi açıma e, çok mutlu olduğumu hatırlıyorum ve e, gerçekten her gazetecilikte açıkladı orada gazeteciliğini yaptı yani evet bu o kayıtları da bulup e, tekrardan aslında bir fırsat... var ben bulup... de yok aslında ben de merak ediyorum yani zaten söylemiyorum o önemliydi dünyanın bir köşesinden gerçekten ya dünyanın ee, öbür ucundan Porta Leida'dan yaptığımız dünya evet. sosyal forumu yayınlarından bahsediyoruz Şimdi 10 sene biz, önce evet. ha 10 sene geçmiş aradan 10 sene'den fazla 10 bitti olsa. 10 bitti evet 10 bitti yani evet çok ee, e, yani ve işte ama orada enteresan şeylerden Bir düşüyordu ya yani. bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz buradan e, gerçekten işte e, çok benim arkadaşlarım tamamı neredeyse bir de Amerika'dan başka ülkelerden gelen Türkiye'de arkadaşlarla da orada e, buluştuk. E, İşin garibi çok uzun yıllardan sonra böyle bir şeye katılmıyor. E, daha o zamanlar e, İstanbul'da Taksim Meydanı 1 Mayıs falan açılmış değil yani yine açıldı zaten. Evet. E, ve e, çok böyle bir anda bir, bir, bir de savaş eşiğindeydi. Mark'ta da biliyorsunuz savaş başladı. Evet tabii tabii tabi, bir yandan da zaten onu takip savaşa hayırdı orada. evet. Yani bu her türlü ekonomik, siyasi ve sosyal adaletsizliğe karşı bu küreselleşmenin e, yarattığı şeye karşı her türlü isyanı e, ve huzursuzluğu aslında oradalarda görmek, o tarihlerden beri görmek mümkündü. Fakat tabii ilginç olan taraflardan bir tanesi, e, Türkiye kendi içine e, kapalılığıyla zaten çok... Tırnak içinde temayüz bir ülke. Bir de ana akım medya kesinlikle şey olmuyor yani. Hmm. Takip etmiyorlar. O yüzden de yani tek satır bile çıkmıyordu. Dolayısıyla yaptığımız sizin katkınız çok kıymetliydi yani. Doğrusu el birliğiyle önemli bir şey yaptık. Hatta biraz önce bu konuşmaları duyan Can Tom bir de şey dedi. O bizim sadece... Ankara e, muhabirimiz değil miydi diye evet. espri yaptı. <gülüyor> Can yani ben ben her yere gönderiyor yönetmenimiz ya. Eğer diğer tarafını <gülüyor> gönderdi yani. Ee, Ankara, Diyarbakır orası. Buzu, Türkiye'nin buzulları konusunda bile yayın yaptık biz vizeden yani. Onu evet. söyleyeyim sana? Yok bu Porto Alegre <gülüyor> maceranızdan deneyiminizden sonra zaten böyle bir şey bir daha düşünme e, düşünmeyiz. Düşünme, <gülüyor> Ama biz de yani. Washington'da iklim şeyini izledik. Kadro, inanılmaz bir kadroyla ve yani Amerikan basını bizim Kadromuz kadar güçlü değil miydi? <gülüyor> ee, yani gazete tesadüflerinde Washington'da bulunan gazetecileri e, ekibe kattık. bir çocuklar vardı. Bunların eline bir tanesi onurdu zaten. E, ellerine fotoğraf makineleri, e, teypler verdim ama eksi on altıydı. Gönl kinesi bir konyak ayarladım bunlara yani. <gülüyor> e, o şeyin başkası <gülüyor> geldik. Anında değerlendirilmesi yapıldı ve size göndermiştik. O da evet. birkaç, 2009'du galiba. 2009'da sanıyorum. 20 evet. Şeydi de o da yani Amerikan kongresinde parlamentosundaki kömür yakıtlı şeyin işte, trafonun durdurulması talebiydi. Ve göbeğindeydi yani şeyin. Tabii, yani, tabii, Washington yani, başkentin merkezinde. Evet. Oradaki kongre merkezi elektriğini oradan alıyordu. Hala işgördü Terminik Centrum. Evet. Onu kapatmak için. Onu kapatmak evet, yani. yani, evet. yani için. Ee, toplantı. Ben hatta ilk defa orada şeyle karşılaştım. Akrept'te oluyorsunuz. Amerikan Rusulü miting. İşte böyle sarı, kırmızı, mavi, yeşil mi oluyorsunuz filan nedir bu ya falan dedik yani mesela atıyorum kırmızı eylemciyseniz tutuklanmayı göze alıyorsunuz <gülüyor> işte evet. sarıysanız şuraya kadar ilerliyorsunuz falan her Ama şey açıkça e önceden kurallarını belirtiyorlar <gülüyor> yani tutuklanmaya hazır olanların e fikri olarak zihni olarak hazır olanları e önceden konuşarak e şey yapıyorlar aralarında işte James Hansen'ın da bulunduğunu evet, hatırlıyorum çok ilginç bir şeydi ve evet yani dünyanın dört bir tarafı algorda hatta galiba Obama'nın ilk ayıydı sanıyorum öyle ilk aylarından biri algor'da galiba katılacaktı ama ona da bakın Amerika' internet medyası dışında merkez medya yani Amerika'nın mer merkez medyası Türkiye'yi bıraktım zaten de Göre çok ilgi göstermemişti. Hiç canım. Tabii ana sorunlardan biri bu dünyanın en temel sorunlarına. İşte dünya sosyal forumuyla. Yani Başında bir yolda oluyor. Evet. Beyaz Saray'a ne bilmiyorum. Bin uzaklıkta değildi yani orası. Ondan sonra ve hiç e, ilgi göstermemişti. Ama ne mutlu ki internet var. İnternet e, Tabii yani e, elbette. Yani zaten e, ben yıllar önce Hala daha önce New Perspective'de evet. okumuştum. Williams Square diye bir e, Chicago türbünün e, editörünün yazdığı bir makale vardı. Dördüncü kuvvetin ölümü diye. Ki biz o sıralarda e, ben işte değişik gazetecilik örgütlerinde çalıştım. E, Ekonomi Mabilleri Denmeyi yönetim kurulu üyelikleri yaptım. Başkanlığını da yaptım. Ve ha, bütün enerjimizi e, o dönemlerde... E, basının bu medyalaşma süreci ve e, sermaye sahibi ve bağımsızlığının ortadan kalkmasına dönük çırpınıyorduk açıkçası. Hatta Ömer Bey yıllar sonra sizde bizim derginin düzenlediği medya paneliydi evet, mi hatırladığım evet, kadarıyla şey, değil Yani bizim aslında tanışmamızın ilk başlangıcı oraya rastlıyor yani. Ondan sonra açık oldu değil mi? Yanlış. Evet evet söylüyorum. aynen öyle. Öyleydi. Ben sizin yani, evet, evet ben elinizde de bulunmuştum evet asbel. Kader. İstanbul'da yapmıştık. İstanbul ya. ee, Medyenin şey küreselleşmiş medya üzerine e, bir şeydi. Yani biz bunun üzerinde çalışırken e, pek çok toplantı şey yaptık ama o dönemde zaten ilk sendikasızlaştırmalar falan başladı. Yani değiştirmeler gazete sahiplikleri gittikçe e, tecavüz ediliyordu e, sisteme. Gazete cilti de, e, kavramı değişiyor falan çırpındık ama o dönemde bir yıl bu işi e, katalizör unsurla e, ki bugünün güzel geçenlerde birine rastladım yani adam e, medyanın e, 80'li 90'lı yıllarda en büyük sorumluları olan köşe yazarları yöneticileri şimdi şikayet eder pozisyonlarda hayret ediyorum yani <gülüyor> de operasyonu de. yürüten adamla e, aradan yirmi yıl geçmiş Allah'tan sarız ve ayaktayız vahzumuz yerinde yani ondan sonra ah ne olacak bu medyanın ailesi? bunları gerçekleştirdim. Dolayısıyla e, hem e, o tür konularda e, üzerinde çok çabaladık ama yani e, medyanın da e, o dönem yani Türkiye'nin 80'ler pratiği 90'lar tam bir rezalet olarak geçti. E, zaten vahşi, e, kuralsız e, finansal sermaye ile iç içe geçmiş bir medya ve bankalaşma süreci yaşandı. Rezaletler altı atanası konu. Ama o kadar e, mevziler, e, şeyler, gazetecilik şeyleri e, kaybedildi ki e, bunlara ilgi duymak e, ancak işte gerçekten internette ve e, bağımsız medya, açık radyoda e, yani bağımsızlığın bir bedeli var tabii. Evet bağımsızlığın bedeli ben de şimdi onu söyleyecektim. Yani bizim bu seneki dinleyici destek e, projesinin 10. yılı devam ederken özel yayınların... En önemli e, sloganlardan birisi olarak, e, hatta onun afişlerini de e, arkadaşlar tasarladılar ve e, afişleri de bastırıldı. Dört bir yana da dağıtmayı başardık bu sefer. E, yani İstanbul e, Festivali'nde de, Film Festivali'nde de mesela. E, yani bağımsız radyo neyle yaşar sorusu soruluyor büyük ve cevabı da tabii ki dinleyicisiyle. Oluyor ve Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında diye devam ediyor. Yani bu bedel elbette ödendi ödeniyor da çok kolay bir iş yaptığımız yani Ben söylenemez. şunu söyleyeyim 20, bu işi yani en anlayan kişilerden gireyim de başlayayım. Ya. Çünkü ben de 28 yıldır bağımsız bir dergi yönetim. Evet şimdi ben de onu da onu yani da, yani da sizin maceranızı da pozisyon. en iyi ben anlarım yani bunu bir ayakta tutmak için yapılan fedakarlıkları yani bir kere e, burayı çıkaranlar dinleyiciler için söylüyorum ben dinleyicisiyim programcıyım, bir de bağımsız medya yönetiyorum Şimdi çok çalışmaktır mıdır buradaki insanlar 5 kişilik iş yapmak zorundadır her biri başka bir evet. ayakta kalmaz Bugün... iktisat işletme ve finans dergisinden bahsediyoruz evet. 28 yıl oldu evet 28. yayın yılımız. Evet, olağanüstü bir şey yani gerçekten. Da. Bu, bu evet rekorlara gitmiş. Yani bu, bu, bu da ayrı bir konu. Ama yani gerçekten bu bedeli insanlar çok çalışıyor. Eğer bunu takip edenler yani bu, bunu anlamazsa e, değerini e, fark etmezse bu bağımsızlığın ortadan kalkacağını, gideceğini biteceğini e, ağacın kuruyacağını düşünmeli. Dolayısıyla yani bu bir artık açık radyo yüz ortaktığı işte hukuki olarak bir anonim şirket işte bilgenin dergisi var, o da bir şirket filan ama bunlar kamusal yani toplumun şeyler haline gelmiş durumda bir değer halindeler evet, yani, yani mesela biz devreden çıktık, bu Türkiye'nin bilim puanı düşüyor. Böyle bir değer yaratmışsınız. Türkiye'nin gazetecilik anlayışı açısından en büyük her özgür medya endeksi diye bir medya endeksi olsa bunda en katkı açık radyodan geliyor. Yani şu, benim sadece şahit oldum şu on ile bakar mıyız? Açık radya bakalım sadece. Biz burada ne tabular kırdık değil mi? Ne konular gündeme getirdik? Türkiye'nin gündemini e, yeri geldi, gündemini e, genişlettik. Yeri geldi o gündem'i. En, e, paradigma yıktık. Radikal yani biçimde e, e, ne tür konuları el attık. Dolayısıyla bu demokratikleşmede çok önemli e, mesafeler kat edilmesinde inanılmaz katkısı vardır açıkçası. Başlı başına iklim meselesi. Türkiye buradan öğreniyor. Gerçi e, ortaya koyalım yani. Dolayısıyla bu bağımsızlığın e, bu özgürlüğün mesela Çızlık sağlığında ben buradan atılmadım yani. Yoksa bir de genelde bulunduğum <gülüyor> <gülüyor> yerlerde bir e, kendi derginden bir açık beni kovamadılar. Dolayısıyla yani burada özgür bir pozisyon e, var. Bu özgürlüğün bedeli var. Evet ee, yani bu şimdi iki günden beri de çok yoğun ve hoş bir şekilde yani diyor dinleyici destek projemizin özel yayını. Hatta e, dinleyiciler de çok sık e, dinleyicilerimiz de gelip e, yeni stüdyolara bizzat gelenler de oluyor ama daha çok telefonla ve internet üzerinden e, çok önemli bir destek e, veriyoruz veriyorlar e, ve bunun ne kadar önemli olduğunu kendilerine de bize de bir kez daha hatırlatan çok sayıda dinleyicimiz oluyor çok yani sizin de şimdi. Yaptığınız gibi aslında bir e, Tarihi konuşuyoruz Aslında bizzat el yordamıyla bula, Bularak evet. çözmeye çalışıyoruz Şimdi bu sıralarda tabii internet dediğiniz yayını da an, be an takip edebiliyoruz aslında internet üzerinden Bir blogumuz var Onu da ben müsaadenizle vereyim buradan evet. e, Çift ve çift ve Çift ve nokta Radyo şenliği tabi İngilizce olarak yani ya, Türkçe harfler olmadan radyöşenliği radyöşenliği.tumblr.t u m b l .com yani Ayşe, Radyo'nun sitesinde de var bu. Var, var. Evet, evet. açık radyonun adresinde hemen sağ üstte destek olun butonu var. E, bu destek olun butonuyla ya da 0212 343 4141 adlı adresten de ...dinleyici destek hattına ulaşılabilir. Ömer Madan'ın biraz önce bahsettiği... ...radioşenli.tumblr.com sitesinden de... ...bu blog site adresinden de... ...hem yayını takip edebilmek... ...hem de yayın sırasında çekilmiş görselleri, videoları, fotoğrafları da ulaşabilmek mümkün. Yani neler dönüyor... ...görmek için de bir web sitemiz var. Aynı yani zamanda. bize böyle... ...Eraslan'ın <gülüyor> oğlu da... ...baş roldeydi bir ara... ...teknik masada otururken yani kendisi sadece e, 6 aylık filan değil mi <gülüyor> görelim onun fotoğrafları filan da var Çok e, yani bir yandan eğlenerek bir yandan da bu böyle kolektif bir iş yapmaya çalışıyoruz telefonların da çalması bizi çok e, önemli ölçüde de mutlu ediyor tabi e, dolayısıyla e, önemli bir e, durumumuz var burada E, radyosuyla olan ilişkisini 10 yıldır da tanıyorum e, Bu ilişkinin daha kuvvetlenerek ben Devam edeceğini düşünüyorum Bir de bu sene e, Ben daha görmedim yeni yeni, yeni ama e, Radyonun evine kavuşmasından böyle Yeni evine kavuşmasından dolayı da Çok e, keyif bir durum Hoş Benim e, e, Çok daha etkin e, Yayınlar e, Yeni yerde gerçekleşecek ee, yani bizim 10 yıllık e, serüvenimizi e, Benim en azından bu paylaşımı e, sıkıştırmam mümkün değil Çok e, anektifal ve ayrıca bir kitap yazılması gerekecek bir şey yani e, Diğer arkadaşlarımızın da yani gerçekten büyük katkıda olan Çok şey öğrendiğimiz, çok şey öğreten e, gündem oluşturan e, bir e, radyo burası ve Türkiye'nin e, Yegane e, Özgür Radyosu'yu kendimiz program yapıyoruz dedi. E, Öğresine bir medyayı 20 yıldır izliyorum ben. Yani 25 yıldır yani bu medya haline ilişkin durumları e, bunların içerisinden gelmiş bir kişiyim. E, zaten eğer bağımsızlığında e, yayın yaptığımız yerin bağımsızlığına e, kendimizin bağımsızlığına önem vermeseydik. Bugün merkez medyada e, Sayın Ömer Madra e, ve bütün bu insanlar oralarda ee, başka türlü bedel ederek Oraların başında olurduk ee, Biz ama bunu seçtik ee, İzleyici burayı seçtiğine göre Sahip çıkmak durumundayız ee, Ben inşallah ee, Daha uzun günler ee, Radyomuzun evet, e, Devam e, etmesini e, biliyorum Vefa ederse evet yani son derece Dramatik şeyler de e, yaşadığımızı itiraf etmemiz lazım Yani Bir e, Mesela ilk şeye baktık bu, bu vesile 10. yıl vesilesiyle epey de elden geçirdiğimiz şeyler oldu. Ve ilk mesela ilk destekleyenlerin listesini de gözden geçirdik. Kimler yapmış mesela bu liste kimler ilk günlerde tabii böyle 9 güne yayılan geniş kapsamlı bir şey değildi. Ama mesela Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 29 Şubat'ta başlamışız biz ilk. Ve zaten o bir tek gün için olmuş. Ve yayın sırasıyla da böyle bir dinleyicimiz en eski bizim yayınlarımızdaki parazitlerden falan da acayip şikayet eden Akın Yılmaz dostumuzla başlamış destek listesi. Ben ağacın tepesine tünemiş Oradan dinliyorum anteni ayarlayarak filan Akın Yılmaz'la başladı İşte ondan sonra listeyi Şöyle bir gözden geçirsek Mesela ee, Akın Yılmaz İbrahim Betil, Burhan Karaçam Telefonla yapmış hmm. Mehmet Ali Arabora Hilmi Güvenal, Aykut Kocaman Murat Belge, Uğur Yücel Atilla Aksoy, Semih Balcıoğlu Rahmetli karikatürist hmm. Murat Yurdaş, İncila Bertu, Gülbayramoğlu, Muammer Ketencoğlu, İvi Dermancı ve Rahmi Göçmen, Gökhan Aya, Ercan İmre, Kenan Işık, Ayşe Geçer, Hasan Ersel, ilk, ilk günün şeyleri bunlar, Bülent Başoğlu, Mehmet Güler Yüz, Harun Tekin, Leyla Aktay, Hrant Dink, evet. Hülya Denizalp, İncila Bertu. Selahattin İçli, İnci Çayırlı, Gülten Kavurmacıoğlu, Metin Belgin, Bahar Kader, Hülya Denizalp, Aziz Şahsa, Mikdat Kadıoğlu, Beygü Gökçin, Ayzen Atalay, Serdar Akinan ve Nil Kara İbrahimgin. Böyle bir ilk günün şey ilk gün mü listesi bu? var. Evet. Vay canına. Böyle bir şey vardı yani. Aralarında rahmetli olanlar da var. Evet. Yani bir e, on, macera yani. 18 yıl değil mi? Evet. 18. Yok bu 18 değil bu sadece açık radyo dinleyici destek projesi. Evet, radyonun 18. Evet radyonun 18. Yani. Yılındayız ortalarına geliyoruz. 18. Yıl kasımda bitecek ama bu da artık yılda başlamışız tam açık radyonun kaçıklığına uygun bir <gülüyor> şey olabilir. Yani öyle bir şey ki yani burada yani gerçekten. E, Demin cam şey yaparken ama videoyu çıkacak mı unuttum 20 25 mi önceydi neredeyse adam diyordu ki Türkiye'de internet yoktu o zaman Amerika'da başlamış işte gerçek medya bu gidişte ortadan kalkacak özetle miyazda söylüyorum işte sen içerisinde ve vakıfların gölgesinde gerçek medya vücut bulabilir filan diyordu bu Rosperatin Amerika'nın evet. adayı vardı aday. Onun e, şimdi direktörü Chicago Türlüğü'nün bir adam bir. Dördüncü kuvvetin ölümü diye bir istihbar yapmıştı. E, oradan çıkan şey şimdi sonra bakıldığında gerçekten bakış denilen ona işte kompozitik bir var burada. Herkes sahip çıktı bir radyo var. İnternet e, kullanılıyor ve bu, bu buradan ama büyük bir etkinlik çıkıyor. Buradan işte göremediğiniz öğrenemediğiniz şeyleri yoksa ne oluyor milliyetten Hasan Cemal gidiyor değil mi yani böyle bir medya var bir tarafta. Evet. Ee, mutsuz eden bir medya var bir tarafta yıllardır sürüyor burada adeta e, bu bataklık dünyadan çıkan adaçıklar var güller var yani Erguvanlar var Bu onları korumak durumunda. Türkiye entelekteleri, dinleyenlere aydınlatın ne dersin? Günahkarları hep herkes bu konuda duyarlı olanlar, bunları korumak durumunda. Dolayısıyla hem buradan besleniyorsan, bu beslenmenin e, karşılıklı bir ilişki olması gerekiyor ve desteklenmesi gerekiyor. Bağımsız medya desteklenmeden olmaz. Evet ve veriyorlardı aslında bitirebiliyoruz artık bugün. Çok teşekkür ederiz. 1 343 41 41 numaralı telefonu arayarak 0212 alan koduyla her an bu bağımsız radyonun yaşamasına katkıda bulunabileceklerini hatırlatmamız lazım. Dinleyici bu desteğin de ne olduğunu da hemen kısaca söyleyelim. Yani bu yarım saatlik bir program için 750 lira. E ee, 750 lira dediniz. 75 lira olması. 75 lira yanlış söyledim. E, ve bir saat içinde 150 lira e, bunu te, şeyle de yapabiliyorsunuz e, taksite de bağlamak mümkün olabiliyor. Ve yıllardan beri devam eden internet üzerinden de destek olun düğmesini tıklayarak da yapmak e, mümkün. radyo.com adresinden ve bu şekilde bunun karşılığında da bir kuru teşekkürden ibaret. Tabii aslında bizim yapabileceğimiz başında ve sonunda o saatin biz bunu söylüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Öylece devam eden gidip giden bir şeyimiz süreç var. E bakalım nereye gittiği yere kadar gidecek diye bakıyoruz yani böyle. Ee Kolay gelsin. Hadi be çok teşekkür ederim. Me hayırlı olsun. Görüşmek üzere Elbi. Görüşmek, Görüşmek üzere. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği